Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'ine emma ba'd Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'ya hamdolsun Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Onun ailesine ve ashabına da salat ve selam olsun Bunlardan sonra Usulül İman isimli derslerimizin ikinci meclisini inşallah aktedeceğiz. Usulül İman, imanın asılları, imanın üzerine bina edildiği esaslar, temellerdir dedik. Bunlara imanın rükünleri, imanın şartları veyahut da amentü esasları da deniliyor dedik. Bu usulül imanın Allah'ın kitabından, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ve ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin icmasından hareketle altı temel esas olduğunu beyan ettik. Sonra bu iman asılları ile alakalı Allah'ın kitabından tutunacağımız bir asıl, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden tutunacağımız bir asıl zikrettik. Ve bunları sık tekrar edeceğiz. Ta ki derse katılan arkadaşlar en azından bu asılları zapt ederek buradan ayrısınlar dedik Allah'ın kitabından bu usulül imanın aslı olan buna temel delil olan ayet Rabbimiz Tebâreke ve Aleyhının Bakara suresindeki şu buyurudur: Leys al birr <gülüyor> an tuwlu wujhukum qibla Magrib gerçek iyilik gerçek bir hayır takva güzellik Yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz de değildir. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ Ancak gerçek bir ve hayır, gerçek iyilik ve takva Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, ve nebilere iman eden kişinin ortaya koyduğu yaptığı hayır ve iyiliktir. Sonra yine Bakara suresinde Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَاِكَتِهِ وَكُتُوبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kim Allah'a? Onun meleklerine, onun kitaplarına, onun rasullerine ve ahiret gününe kafirlik ederse, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَع۪يدًا Muhakkak ki haktan uzak bir sapıklıkla sapıtmış olur. Buyruğunu zikrettik. Bu altı esasın, <gülüyor> imanın asıllarının, imanın erkanının, şartlarının, amentü esaslarının, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindeki aslıda sahih-i müslimde rivayet olunan Cibril hadisi diye meşhur olan hadis olduğunu söyledik. Cibril aleyhisselam Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme insan suretinde gelip ona bazı sorular tevcih etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sorulara cevaplar verdi ve bu soruları ve cevaplarını bizim dinimiz olarak adlandırdı. Cibril'in sorduğu sorulardan bir tanesi de imanın ne olduğu hakkında idi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya Muhammed akbirni ani il iman dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana imanı anlat, bana imandan haber ver dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ona... İmanın ne olduğunu değil, imanın nelerden oluştuğunu, nelere iman edilince gerçek, geçerli, şer'i, makbul imanın husule geleceğini haber verdi. <gülüyor> Efendimiz aleyhissalatu vesselam dedi ki, el imanu iman, en tu'mine billahi, Allah'a iman etmendir ve melâiketihi, ve onun meleklerine iman etmendir ve kutubihi ve onun kitaplarına iman etmendir ve rusulihi ve onun resullerine iman etmendir ve yevmil ahiri ve ahiret gününe iman etmendir ve en tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrih ve hayrı ve şerriyle kadere iman etmendir dedi. Ehli sünnet ve cemaat alimleri de Yüzyıllardır yıllardır Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin bu Sünnetinde varit olan Allah Tebaarak Ve Teala'nın Kitabında okuduğumuz ayetlerde varit olan bu altı esasın imanın asılları olduğunda ittifak ettiler. Birinci aslın Allah'a iman aslının ne olduğu ile alakalı, alakalı kısaca birinci mecliste bazı şeyler söylemiştik. Şimdi kitaptaki Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Cibril hadisindeki tertibe göre iman esaslarının usulül imanın ikincisi olan ve meleiketihi kısmı ile alakalı bazı açıklamalar yapacağız. İman esaslarından usulül imandan ikincisi meleklere iman etmektir. Melekler kardeşlerim yüce Allah Tebaraka ve Teala'nın nurdan yarattığı latif Allah Tebareke ve Teala'ya ibadet ve taat ile meşgul onun emirlerini yerine getiren Allah Subhanahu ve Teala'ya isyan edip karşı gelip onun sözünün önüne geçmeyen ve Allah'a tapmaktan onu tesbih edip övmekten bıkmayan kullardır. Meleklere imanın yani aslında bizimle fiil olarak, eylem olarak, bizim yapacağımız bir şey olarak çok da fazla ilgisi olmayan bu aleme, bu varlıklara iman etmemizin imanın asılları gibi büyük meseleler arasına girmesi cidden çok düşündürücü bir konudur. Yani Allah'a imanda bizimle ilgili direkt meseleler var kitaplara imanda, rasullere imanda çünkü bu, bu kitaplara uyacağız Burası, rasullere takip edeceğiz ahiret günü bizim tehdit edildiğimiz bize vaat edilen şeyler var peki meleklere iman nedir ki yani biz meleklere inanınca bunun ameli olarak boyutu nedir, bize bu ne katacak Veya da bu esas diğer iman esasları gibi bu kategoriye bu bütün usullerin bütün esasların aslı olan bu altı mesele arasına nasıl girmiş bu cidden hayret verici büyük bir meseledir demek ki biz işin birçok yerde hakikatini gerçeğini kavrayamasak da meleklere iman edince biz bizde ne olacak yani ameli olarak imani olarak bizde nasıl bir değişiklik bir artma olacak bunlarla alakalı çok etraflı düşünmek lazım ancak şurayı anlıyoruz ki, bu iş demek ki Rab tebareke ve teala'nın önem verdiği bir meseledir. Allah demek ki meleklere iman meselesine ehemmiyet vermiş, önem göstermiş. Meleklerin şe'nini, onların durumunu Allah subhanehu ve teala önemli görmüş. Kendisine iman, yani onun zatına ve ahirete iman, resullere iman, kitaplara iman, kadere iman gibi imanın en büyük meseleleri arasına meleklere imanı da bize din ve şeriat yapmış. Subhanehu ve Teala. Hiçbir şey anlayamasak, sadece meselenin bu kadarını anlamamız bizim için yeterlidir. Meleklere imanda anlayacağımız bir taraf da şurası kardeşlerim, din İman, büyük ölçüde gayba iman etme ile gaybı tasdik etme ile ilgili bir meseledir. İman, gözümüzle gördüğümüz, duyu organlarımızla algıladığımız, laboratuvar ortamda test ederek sonucunu gördüğümüz meseleleri kabul etmek demek değildir. Böyle olan şeyler iman olmaz zaten. Vakıa olur, gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz şey olur. İmanda büyük alanı kaplayan yer gayba iman etmektir. İşte bu gayba iman etme meselesinde insanlar mümin olup kafir olma arasında imtihan edip gidip geliyorlar. Gaybı tasdik etme, rasulleri tasdik etme, haberleri Allah'ın ve Resulünün haberlerini tasdik ve tekzip etme arasında bu gayba iman noktasında gidip geliyorlar. Yüce Allah Tebaraka ve Teala Bakara Suresi'nin başında muttaki olan, korunan, sakınan müminlerin evsafını anlatırken onların vasıflarından birinci sıra olarak gayba iman etmelerini zikrediyor. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe İşte bu kitap içinde Kendisinde hiçbir şek ve şüphe olmayan bir kitaptır. Huden lil muttakil. Bu kitap muttakiler için, korunup sakınanlar için bir hidayet kaynağıdır. Kimdir bu muttakiler? Ellezîne yu'minûne bil gaybi. Gayba iman ederler. Gayb ne demek? Bizden gaybde olan, uzağımızda olan, Hislerimizle, duyularımızla algılayamadığımız geçmiş, gelecek veya hadırda, hazırda bulunsun bizim kendisini idrak edemeyeceğimiz şeyler. Biz şimdi Cibril diye bak birisinden bahsediyoruz deminden beri. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş bir şeyler sormuş, cevap vermiş. Mikail diye bir melekten bahsediyoruz. Ölüm meleği diyoruz. Kiramen katibin melekleri diyoruz. Amellerimizi yazan melekler kabirde bizi sorguluya tutacak melekler var diyoruz. Yüce Allah Tebareke ve Teala'ya bıkmadan, usanmadan ibadet eden göğün her bir karışında secde eden, rükû eden melekler vardır. Bütün bunlara biz gözümüzle görmediğimiz halde algıla, algılama duyularımızla algılamadığımız halde Resul bize bunları haber verdi diye biz gayba iman eden müttaki müminler olabilelim diye iman ediyoruz. Sadece burası, meleklere imanın ne kadar büyük bir şey olduğunu, onun nasıl olmuş da bu altı esasın arasına girmiş olduğunu bize anlatmaya yeter. Meleklere iman, gayba imandır. Allah bize haber verdi, biz görmesek de madem haber verdi o zaman varlar. Ben buna iman ediyorum. Hiçbir tereddüt duymadan, hiçbir şek ve şüpheye kapılmadan, tam ve kesin bir yakin ile, Tam ve kesin bir ikrar ve itikad ile itikad ediyorum ki Allah Tebareke ve Teala'nın kitabında haber verdiği Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin sünnetinde haber verdiği bu melekler haktırlar ve gerçektirler. Onlardan isimlerini bildiklerime vazifelerini bildiklerime vasıflarını ve özelliklerini bildiklerime bu bildiğim şekliyle iman ediyorum. Bilmediklerime de icmalen genel olarak Allah'ın muradı neyse, Resulünün muradı neyse böylece iman ediyor. Meleklere iman etmenin kardeşlerim en asgari şekli işte budur. Böyle imandan birisi asgari olarak meleklere iman işini yerine getirmiş olur. Ben kitapta ve sünnette zikri geçen isimlerini bildiklerime isimleriyle Vasıflarını bildiklerime vasıflarıyla, vazifelerini bildiklerime bildiğim bu vazifeleriyle, bilmediklerime de genel olarak ve icmalen Allah nasıl haber vermişse, Resulü nasıl haber vermişse öylece iman ediyorum, öylece bunları tasdik ediyorum. Bu konuda herhangi bir şek ve şüphe duymuyor. İşte meleklere iman etmenin asgari derecede sahih olması bununla olur. Bu asgari, sahih iman şeklini sayarken arada bazı şeylerden bahsettik. Onların varlığına inanmamızdan bahsettik. İsimlerinden bahsettik. Vasıflarından bahsettik. Ve onların vazifelerinden bahsettik. Allah Subhanahu ve teala onlara yüklemiş olduğu vazifelerden bahsettik. Demek ki meleklere iman etmekte biraz meseleyi ayrıntılı hale getirirsek bu şeylere ayrı ayrı iman etme ile olur. O zaman burada da diyelim ki, meleklere iman etmek de şu dört şeye iman etme ile tamam olur. Meleklere iman, şu dört meseleye iman etme ile tamam olur. Bunlardan birincisi, onların vücudiyetine iman etmektir. Neydi vücudiyet? Varlıkların. Melekler, ...gerçekten hakiki bir varlık ile vardırlar. Melekler... ...bizim zihnimizde tasavvur ettiğimiz hayal değildirler. Melekler... ...insandaki iyi duygular, onu iyiye hayra sevk eden... ...duygular, güdülerden ibaret değildirler. Neden bunları böyle söylüyoruz? Çünkü... Maalesef İslam'a intisab eden bazı kişiler arasında böyle söyleyenler var. Kitap ve sünnet meleklerden bahsettiği halde, meleklerden bahseden naslarla dolu hal, olduğu halde bunların bizim zihnimizdeki bazı duygular bizi hayra sevk eden, hayra yönelten bazı iç güdülerden ibaret olduğunu söyleyenler var. Böyle söyleyen kimse meleklere iman etmemiştir. Meleklere iman etmeyen bir kimse imanın asıllarından bir aslı zayi etmiştir. İmanın asıllarından bir aslı zayi eden kimsenin ise diğer asıllara iman etmesinin ona bir faydası olmaz. Birincisi bunlar vardırlar. Varlıkları hakiki ve gerçek bir varlıktır. Zihnimizden ibaret değil, dış dünyada gerçek mevcudiyetleri, gerçek vücutları olan Allah'ın yarattığı onun ikramına mazhar olmuş kullardır. Yaratıl, yaratılmışları yarat, yani yaratılış özellikleriyle alakalı bazı şeyler biliyoruz. Onların nurdan yaratıldığını biliyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi. Nur nedir? Onun da keyfiyetini bilmiyoruz. Ama bunlar Nurdan yaratılmış latif varlıklardır. Allah'a itaat, ibadet ederler. Gece gündüz Allah'ı tesbih etme ile meşguldürler. Allah'ın emirlerini yerine getirmekten yüksünmezler. Allah subhanahu ve taala'yı hamd ile övmekten sıkılıp bıkmazlar. Onun sözünün önüne geçmezler, Allah tebareke ve taala'ya isyan etmezler. Bunlar gerçekten var olan Allah'ın halkından, O'nun mahlukatından bir mahluk çeşididir. Birincisi. İkincisi, meleklere imanın kendisiyle tamam olacağı ikinci mertebe, onlardan kitap ve sünnetin naslarında bize ismi bildirilmiş olanlara, ismini bildiklerimize bu naslarda ismi bildirildiği şekliyle iman etmek. Naslarda bunların bazılarının isimlerine rastlıyoruz. Kitapta bir meleğin isminden bahsedildiğini görüp öğrenince gayba iman eden, meleklere iman eden bir kula yapması gereken şey nedir? Bu isme sahip bir meleğin olduğuna iman etmektir. Kitapta bunların isimlerini görüyoruz. Sünnette bunların isimlerini görüyoruz. Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: "Men kana adu vallillahi ve malaikatihi rusulihi" Kim Allah'a, O'nun meleklerine ve O'nun elçilerine düşmanlık ederse e Ve ve Mikale Ve kim Cebrail'e ve Mikail'e düşmanlık ederse Fe inna Allah'a aduun lil kafirin Muhakkak ki Allah kafirlerin düşmanıdır. Rabb Tebareke ve Teala bu iki büyük meleğin ismini Kıyamete kadar bizim tilavet edeceğimiz Kur'an olarak üzerimize indirdi. Bu onların Allah katındaki kıymetini, şerefini, değerini gösteriyor. Ve onların burada bize neyi zikredildi? Bir ismi. Şimdi sen bu ayeti duydun. Allah'ın kitabında isminden Cibril ve Mikail diye bahsedilen meleklerin varlığını öğrendin. Artık sana meleklere iman meselesinde tafsili bir iman vacip oldu. Bu ayrıntıya da artık iman etmen gerekir. Bunların ismini bilmiyor olsaydın, o bilmemek seni meleklere imansız yapmazdı. Ama öğrendikten sonra artık bu imanda senin için bir tafsil ortaya çıkmış oldu. Bil ki Cibril diye veyahut da Cebrail diye, her ikisi de sahih ve Mikail diye iki tane melek var. Ve bunlar Rabbimizin indinde değerli kıymetli meleklerdir. Allah onlara düşmanlık edeni kafirler olarak adlandırıyor bu ayette ve onların düşmanının kendisi olduğunu söylüyor subhanahu ve teala başka bir ayette Allah tabareka ve teala diyor ki cehenneme girenler cehennem halkı ey malik diye seslenirler malik Cehennemin başında oranın bekçisi olan meleğin ismidir. Kitap da deniyor ki Cehennemdekiler Ey Malik Rabbine dua ette bizim işimizi bitirsin diye ona seslenir. İşimizi bitirsin yani evet. Ölelim ve kurtulalım bu azaptan. Burada bizim ilgilendiğimiz kısım neresi? Hayır. Malik diye bir meleğin Isminden Allah tebaraka ve Teala bize kitabında bahsediyor. Demek ki cehennemi bekleyen cehennemin başında bir melek var. Allah'ın bu işle vazifeli kıldığı ismi de Maliktir. Allah tebaraka ve Teala diyor ki kul يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ bikum". De ki sizin işleriniz sizin işinizi görmek için vekil yapılmış vekil edilmiş olan ölüm meleği canınızı alacak. Sizi vefat edip öldürecek. Summa ila rabbikum turcaun sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Demek ki bizimle vazifeleri vazifeli ruhların kabzedilmesi ile görevli bir melek var. Allah'ın kitabında bunun ismi de melekul meut diye geçiyor. Böyle bir meleğin olduğuna da bu isimle bir meleğin olduğuna da artık iman etmek bizim için imanda bir ayrıntı oldu. Bu tafsilatıyla da buna iman etmemiz lazım. Bunun isminin Azrail olduğu ile alakalı kitapta ve sünnette sahih bir şey yok. Ancak bu mesele büyütülecek bir mesele değildir. Birisi ölüm meleğinden Azrail diye bahsettiği zaman hemen ona bir münkeri inkar ediyor gibi... Alel acele kalkışmanın bir alemi yoktur. Bu alimlerin kitaplarında, selefin sözleri arasında kullanıla gelen bir şeydir. Kitapta ve sahih sünnette sabit olmasa da melekul mevtte azrail denilmesi ilim ehli arasında meşhur olan bir konudur. Doğruysa da yanlışsa da. Ciddi bir inkar meselesi değildir. Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın kitabında, Bahsedilen meleklerden bir tanesi de sura üflenecek olan üfleyecek olan melektir. Bunun ismi de İsrafi. İsrafi. Ya rahmetullah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde bunun ismine nasredilmiş. Efendimiz aleyhissalatu ve selam geceleri kalktığı zaman Allahumme Rabbe Cebrail ve Mikail ve İsrafil Ey Allah'ım Ey Cebrail'in Mikail'in ve İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım diye Allah Tebareke ve Teala'yı onlara olan ile tevessül ederek ona dua ediyor. Demek ki bu üç melek Cebrail Mikail ve İsrafil meleklerin en büyükleridir, en faziletlileridir. Bu isimleri bildikten, bu isimleri öğrendikten sonra artık bunlara iman etmek de bizim üzerimize meleklere imanla alakalı tafsili bir konudur. İsmini bilmediğimiz melekler, ismini bilmediğimiz çok melek var. Allah Subhanahu ve teala'nın meleklerinin sayısını, onların miktarını bir tek Rabbimiz tebareke ve teala bilir. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ Rabbinin ordularını onun askerlerini ancak o bilir ondan başkası bilemez Nebi sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı gece yeryüzü semasında Beytül Ma'mur'u gördü Beytül Ma'mur gökyüzü halkının Kâbesidir Cibril'e onun ne olduğunu sordu Cibril aleyhisselam oranın Beytül Ma'mur olduğunu oraya her gün 70 bin meleğin girdiğini ve o girenlere bir daha kıyamete kadar sıra gelmediğini haber verdi. Bundan meleklerin neyini öğrendik? Bunlar sayıları sadece Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bildiği kadar olan varlıklardır. Bize isimleri bildirilenler onlar arasında cüz'idirler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tabanede gelen bir hadiste Ma fi's samawati'i sab'i mawdi'u qadamin Bu 7 kat semada bir ayak kadar bir yer yok ki av birin av keffin veya bir karış kadar veya bir avuç kadar bir yer yok ki illa ve fihi qa'imun orada kıyam eden bir melek bulunmaya görsün. Av melekun rakıun av melekun sacidun. Veyahutta orada ruku eden secde eden bir melek olmaya görsün. Bu gökyüzünü, 7 kat gökyüzünü düşünün. Burada bir adım boş yer yok. Bir karış, bir avuç kadar boş yer yok. Mutlaka bir melek orada kıyam ediyor. Ruku ediyor, secde ediyor. Bunların hep her birinin ismini, vasfını bilmemizin imkanı yok. Ama bildiklerimize tafsili olarak iman ediyoruz. Hadisin devamında diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Fe kana kıyame" Kıyamet günü geldiği zaman "Kalu cemian" hep birlikte şöyle derler bu melekler. Bu her daim ruku ile secde ile kıyam ile Allah'ı tesbih ile ona ibadet ile meşgul olan bu melekler derler ki Subhaneke. Ey Allah'ım seni tenzih ederiz. Sen noksanlıklardan, eksikliklerden münezzehsin. Ma abadnak hakka ibadetik. Sana hakkıyla ibadet edemedik. Sana olan ibadeti hakkıyla yerine getiremedik. Ancak derler ki İlla ennena Ancak ne var ki ya Rabbi Lem nuşrikbike şey'en Sana hiçbir şeyde ortak Etmedik Senin layık olduğun şekilde Hak ettiğin şekilde sana kulluk yapamadık İbadetlerimizi Tam anlamıyla yerine getiremedik Seni tenzih ederiz Ancak ne var ki ya Rabbi Senden başka bir ilaha da ibadet etmedik Hasılı Meleklerin sayısı çok fazla. Onların sayısını sadece onların Rabbi bilir. Onların arasından ismi bize bildirilmiş olanlara biz bu ayrıntıyla iman ederiz. İsmi bize bildirilmemiş olanlara ya da bildirilmiş olup da henüz bizim bilmediklerimize de icmali olarak iman ederiz. Meleklere imanın ikinci mertebesi buydu. Meleklere imanın üçüncü mertebesi onların sıfatlarından özelliklerinden bize bildirilenlere bildirildiği şekilde iman ederiz. Bildirilmemiş olanlara da ya da bildirilip de bizim bilmediklerimize de icmalen iman ederiz. Bu meleklerin bazı özellikleri var. Kitapta ve sünnette bize onların bazı halleri Haber verilmiş. Bu haber verilen hallere, özelliklere haber verildiği gibi iman ederiz, tasdik ederiz. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki Elhamdülillahi fâtıris semâvâti vel ard Gökleri ve yeri yaratan Allah övülmeye layık olanıdır. Hamd, övgü göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'adır. Câ'ilil melâiketi rusulen ve melekleri elçiler yapan Allah'adır övgü. Sonra bu, bu elçilerin bazı vasıflarından bahsediliyor. Diyor ki Rabbimiz uli ecnihatin kanatlı bazı elçiler Rabbimizin kitabında şimdi meleklerin bir vasfını öğrendik. Melekler neymiş? Kanatlıdırlar. Melekler kanatlıdırlar. Bu haktır Gerçektir. Onlar hakiki kanat sahibi varlıklardır. Uli-ecnihatin. Sonra onların bazılarının kanatlarının sayısı da bildirilmiş. Mefna ve thulâfe ve Onlardan ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder kanatlı elçiler yapan Allah övülmeye layıktır. Kaçer tane kanatları varmış? Kimisinin iki tane, kimisinin üç tane, kimisinin dört tane. Ve yezidu fil halki ma yasha. Allah dilediğinin yaratılışını da arttırır da arttırır. Sadece bundan ibaret değil. İki, üç, dört. Yani bu Allah dilediğini de dilediği kadar arttırır. İşte Cibril aleyhissalatu vesselam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu Allah'ın kendisini yarattığı Hilkat üzerinde iki defa gördü. Nebi sallallahu aleyhi ve sel e, Cibril aleyhisselamın altı yüz tane kanadı vardı. Ve her bir kanadı ufku kaplayacak büyüklükteydi. Yezidu fil halki ma yaşar. Allah dilediğinin halkını, yaradılışını da arttırabilir. Demek ki melekler ikişer, üçer, dörder altı yüze kadar belki daha fazla kanatlı olan varlıklardır. Yüce Allah Tebaraka ve Teala onların başka bir vasfından bahsederken diyor ki: Ya eyhellezine amenu ey iman edenler! Ku anfusakum ve ehlikum naran. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Ve kuduhannas vel hicara. Bu ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Sonra Allah Tebaraka ve Teala bu ateşin başında vazifeli bir takım meleklerden bize haber veriyor. Aleyha <gülüyor> meleketun. O ateşin başında bir takım melekler var. Hlavun bu melekler galiz kaba merhametsiz meleklerdir şidadun sert şiddetli yani yumuşaklık olmayan meleklerdir Aleyha etun rilavun <gülüyor> şidadun la yasun Allaha ahum Allah'ın onlara emrettiği şeylere isyan etmez karşı gelmezler وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ve emredildikleri şey neyse onu yerine getirirler. Bunlar cehennemdeki ateşin başındaki vazifeli meleklerin vasıfları. Acımasız, sert, şiddetli, çetin, Allah ona ne emretmişse onu yerine getiren melekler. Allah'ın kitabında Cibril aleyhisselam'dan عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَى Onu ona, yani Kur'an'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme güç, kuvvet sahibi, şiddetli bir güç sahibi olan öğretti buyuruluyor. Yani Cibril aleyhisselam. vi <gülüyor> قُوْوَةٍ deniliyor onun için. Güçlü, kuvvetli bir melek. عِنْدَذِ الْعَرْشِ مَك۪ينَ Arşın sahibinin yanında bir konuma sahip bir melek. Cibril aleyhisselamdan böyle bahsediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Altı yüz tane kanadı vardı. Kanatlarının her birisi ufku kaplıyordu. Cibril aleyhisselatu vesselamın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme insan kılığında geldiğini de Cibril hadisinde görmüştük. Bunlara da bunları öğrendikten sonra ayrıyetten iman etmek... ...tafsili olarak vacip olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... ...meleklerden bir tanesinin bize... ...evsafından bahsederken... ...Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste... ...Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... ...uzine li en uhaddithi an melekin min melâiketilleh... ...min hameletil ...Allah'ın meleklerinden... Arşı taşıyan meleklerden bir tanesi hakkında size bahsetmeme izin verildi. Allah'ın melekleri arasında, Arşı taşıyan meleklerden bir tanesinden size bahsetmeme bana izin verildi. Sonra diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İnne ma beyne şahmeti uzunihi ve atikihi, Bu arşı taşıyan meleklerden bir tanesinin, Kulak memesi ile omzu arasındaki bu mesafe Kulak memesi ile omzu arasındaki mesafe mesiratu seb'i miyeti amin 700 yıllık bir yürüme mesafesidir. Subhanahu ve taala. Burada bu, bu meleğin hılkat olarak ne kadar büyük, ne kadar azim yaratıldığını öğreniyoruz. Bu bir. İkincisi bir de bu meleği yaratan Rab var. O Rab ne kadar büyük ne kadar azim. Bu Allah'ın yaratılmış olan şeylerden bir tanesi olan arşı taşıyan meleklerden bir tanesinin vasfıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle haber verdi. Yani büyüklükte böyle azim böyle büyük melekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor ki Sahih Müslim'de gelen bir hadiste yu'ta bi cehenneme yevme izin o gün kıyamet günü cehennem getirilir leha sebu'une elfe zimam cehennemin yetmiş bin tane zinciri tasması vardır. Sürüklüye sürükleye melekler cehennemi getirirler. Yetmiş bin ayrı zincirle iple tasmayla bağlanmış olarak diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'a kulli melek ve her bir zinciri her bir tasmayı da 70 bin melek çeker. <gülüyor> Kaç tane yaptı? 70.000 x 70. Bin çarpı? 70 bin. Bu Hadis-i şerifler Bu hadis bu okuduğum hadis de sahih-i Müslim'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize meleklerden, gayıptan haber vermesine bir örnektir. Biz bu ayetlerde, bu hadislerde, bu eserlerde geçtiği haliyle onların bize bildirilen vasıflarına itikad ederiz. Demek ki melekler sayıları böyle çoktur. Bazılarının azameti büyüklüğü böyle azim böyle büyüktür. Onlar kanatlı varlıklardır, nurdan yaratılmışlardır. Allah Tebâreke ve Teâlâ'ya asi olmazlar. Rab Subhanahu ve Tealayı hamd ile tesbih ile gecelerini günlerini geçirirler. Onun emirlerini yerine getirme hususunda cehennemdekilere azap edenler dahi tereddüt etmez. Çünkü onlar da galizdirler, şedittirler Allah'ın emirlerine karşı gelmezler. Bunları böyle öğrendikten sonra bunlar hep kardeşlerim Misal babından zikredilen şeylerdir. Bunları öğrendikten sonra bu ayrıntıyla bunlara iman etmemiz vacip olur. Bunları öğrenmezden önce Allah tebaraka ve teala onlardan her ne surette her ne vasıfta bahsetmişse Nebimiz onların hangi vasıflarını bize haber vermişse ben bunlara iman ediyorum icmalen diyerek bunlara iman edilmiş olur. Meleklere iman şu dört şeye iman etmeyle gerçekleşiyor. Birincisi vücudiyetlerine, varlıklarını. İkincisi isimlerini bildiklerimize isimleriyle bilmediklerimize icmal. Üçüncüsü vasıflarını, sıfatlarını, özelliklerini bildiklerimize bu özellikleriyle bilmediklerimize de icmal. İman etmeyle. Dördüncüsü de Onlardan vazifelerini, amellerini, Allah'ın onlara yüklediği işleri bildiklerimize tafsili olarak, bilmediklerimize de icmali olarak iman etmeyle olur. Allah tebaraka ve Teala bu meleklerden pek çoğunun vazifeleri hakkında bize ayeti kerimeler indirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem meleklerden bazılarının vazifelerini bize haber verdi. Bize haber verilen bu bilgiler artık bizim hakkı bizim için meleklere iman meselesinde tafsili bilgiler olur. Bu tafsili bilgiler meydana çıkınca onlara iman ile alakalı tafsili iman icabıdır. Meleklerden Vazifelerini bildiklerimizden bazılarını şöyle örnek olarak söyleyebiliriz. Allah Subhanahu ve teala onlardan bazılarını vahiy ile mes'ul, vahiy ile sorumlu kılmıştır. Kim vahiy ile mes'ul olan melek? Kim? Cibril aleyhis salatu vesselam. Allah tebareke ve teala diyor ki, Nezele bihi ruhul emin. Onu emin olan, güvenilir olan o ruh indirdi. Yani Cibril aleyhissalatü vesselam. <gülüyor> Alâ kalbike litekûne minel mundirin. Sen uyarıcılardan olasın diye senin kalbine indirdi. Bilisânin arabiyyin mubin. Ap açık bir Arapçayla. Bu vahyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indiren melek kimdir? Cibril. Ruhul emin. Ruhul Kudüs. Aleyhissalatu vesselam. Onlardan bazıları yağmurun yağdırılmasıyla nebatat ile bitkiler ile doğa işleriyle mesullü sorumludur. Nasıllardan geldiği şekliyle bildiğimiz gibi. Bu melek de Mikail isimli melektir. Onlardan bazısı kıyametin kopacağı an sûra üfleyecek olacak, sûra üfleyecek olan, sonra insanlar tekrar haşr olacağı zaman sura üfleyecek olan melek. İsrafil aleyhis salatu vesselam. İsrafil sura üfleyecek. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa Allah'ın dilediği müstesna her biri yere düşüp bayılacak ve ruhunu teslim edecek. Sonra İsrafil bir daha üfleyecek. Sonra insanlar tekrar mezarlarından ve düştükleri yerlerden kalkıp dirilecekler. Yüce Allah tebarek ve teala diyor ki nufiha فِي الصُورِ ve sura üflenir üflenir. Fe saika men fi's semawati ve men fi'l ardı illa Allah. Allah'ın diledikleri müstesna gökte ve yerde her kim varsa bunların hepsi baygınlık ile yere kapaklanırlar. Summe nufiha fihi uhra. Sonra ona bir daha üflenir. Fe kıyamun yanzurun. Bir de bakmışsın ki onlar kalkmışlar sağ sola birbirlerine Bakar bir haldedirler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sura üfleyecek olan bu meleğin halinden bahsederken diyordu ki keyfe un'amu ben nasıl nimetleneyim? Bu hayatın tadını, lezzetini, nimetini nasıl yaşayayım? Nasıl refah içinde, lezzet, nimet içinde olayım ki? ve kadil takame sahibul karnil karne Borunun sahibi, boynuzun sahibi, boynuzunu ağzına götürmüş. Ve hanâ yüzünü yere eğmiş. Ve asga sem'ahû, kulağını Rab tebareke ve teâlâ'nın emrine dikmiş. Yenzur, meteyumar, yu'mer, o sura ne zaman üfrülecek diye bekler bir halde iken ben nasıl bu dünyanın nimetlerinden nimetleneyim iş burada yani iş ucuna gelmiş surun sahibi olan merek suru ağzına almış Allah tebareke ve teala'nın önünde zülden ve hududan boynunu eğmiş kulağını Rab tebareke ve teala'nın emrine dikmiş ne zaman üfürülme emri verilecek diye beklerken قال المسلمون bunu duyunca Müslümanlar dediler ki Ya Resulallah Peki ne diyelim, ne söyleyelim Ne yapalım Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Kulu hasbunallahu ve nimel vekil Allah bize yeter Allah bize kafidir O ne güzel vekil deyin Böyle deyin buyurdu Demek ki meleklerden Bir melek Bu büyük amel ile vazifelenmiş Onlardan bazıları Ruhların kabzedilmesi ile canların alınması ile sorumludur. yüce Allah tebaraka ve teala diyor ki: "Kul yetevaffakum melekul mevti lzi vukkil bikum" de ki size vekil edilen ölüm meleği sizin canınızı alır. "Sümme ila rabbikum turcaun" sonra da Rabbinize döndürülürsünüz. Onlardan bazıları dağlar ile mesul meleklerdir. Bazıları rahimlerdeki ceninler ile mesul meleklerdir. Biliyorsunuz ceninler rahimde 120 günlük olduğu zaman Allah Tebaraka ve Teala oraya bilmerek gönderir. Melek bu kimsenin rızkını, ecelini, amelini, şakimi, mi mi olacağını yazar. Meleklerden bazılarının vazifeleri Rabb Tebaraka ve Teala'nın arşını, onun tahtını taşımaktır. Yüce Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: ve arşa arşe rabbike fawqahum yawma O gün Rabbinin tahtını üzerlerinde 8 melek taşır. Bunlardan birinin vasfını Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden dinlediniz. Allah tebareke ve teala diyor ki: Ellezine yahmiluna'l arşe ve men Arşı taşıyan ve onun etrafında olanlar Yusebbihune bi Rabbihim ve yu'minune bih hamd edip överek tesbih ederler ve ona iman ederler ve yestegfirune lillezine amenu ve iman edenlere de istiğfar ederler. Melekler arşı taşıyan melekler onun etrafındaki melekler müminler için Allah'tan bağışlanma derler. Onlardan bazıları cehenneme bekçilik ederler. Malik olduğu gibi Yüce Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: "Ve ana dev ya malik rabbuk." O cehennemdekiler "Ey Malik, Rabbine dua et, bizim işimizi bitirsin." diye seslenirler. Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: "Ve qala'l-lezina fi'n-nar li cehennem." Cehennemdekiler, ateşin içindekiler oranın bekçisine derler ki: اُدُعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ Rabbinize dua edin de bir güncük olsun üzerimizden azabı hafifletsin. Demek ki meleklerden bazıları cehennemin bekçileridir. Onlardan bazıları da cennetin bekçileridir. Yüce Allah Tebâreke ve Teala diyor ki وَس۪يقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ ile cenneti زُمَرًا Rablerinden korunup sakınanlar da ...zümreler halinde, topluluklar halinde... ...cennete uğurlanırlar. Hatta idâ caûha... ...sonra oraya varırlar. Ve futihat ebuvâbuha... ...sonra onlara cennetin kapıları açılır. Ve kâle lehum ...sonra cennetin bekçileri onlara derler ki... Selamun aleykum... ...tıbtum... ...fedhulûhâ halidîn... ...selam sizin üzerinize olsun... Selamet sizin üzerinize olsun Tertemiz oldunuz Şimdi ebediyen kalmak üzere Girin buraya derler Kimler? Cennetin bekçileri olan Melekler Onlardan bazıları kabir fitnesiyle Kabir sorgusuyla Kabir azabıyla meşguldürler Bunların isimleri Münker ve Nekir melekleridir Kul kabre konulduğu zaman bu iki melek Onun yanına gelirler onu oturtur ve ona Rabbi, dini ve nebisi hakkında sorular sorarlar. Sonra ona eğer bu sorulara cevap vermeye muvaffak olamayan, münafık, facir bir kimse ise Allah Subhanahu ve Taala'nın yazdığı, takdir ettiği şekilde azap ederler. Onlardan bazıları kiramen katibin melekleridir. Bunlar sağımızda ve solumuzda oturan bizim amellerimizi ve sözlerimizi tescil edip yazan meleklerdir. Yüce Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: "Ve inna aleikum la hafizin muhakkak ki sizin üzerinizde muhafız olanlar var. Kiramen Bunlar Allah'ın yanında ikrama uğramış, ikramı hak etmiş yazıcı meleklerdir. Ya'lemun ma Sizin her yaptığınızı onlar bilirler." Yüce Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: İz yeterlkel, Mültekiyani, an il Yemin ve an Onların sağında ve solunda oturmuş iki yazıcı, iki gözlemci melek vardır. Mayel fizu min qaulin illa ledihi rakibun atid. Onlar herhangi bir şey söylemeye görsünler, herhangi bir şey telaffuz etmesinler mutlaka onları gözetleyen bir gözetmen vardır bunlar dışında yeryüzünde dolaşan ilim meclislerini zikir meclislerini arayan melekler vardır onlardan bir tanesi böyle bir mecliste denk geldiği zaman diğerlerine haber eder oraya toplanırlar sonra Allah tebareke ve teala'ya haber ederler Yüce Allah Subhanahu ve teala o mecliste bulunanların niyetlerini sorar amaçlarını sorar onlar cevaplarını verirler Hasılı bu işle de vazifeli melekler vardır. Onlardan bazıları da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi yeryüzünde dolaşırlar. Ümmeti arasından Efendimiz aleyhissalatu vesselama selam verenlerin, ona salavat getirenlerin selamlarını ve salatlarını Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tebliğ ederler. Bu saydıklarım kardeşlerim kitapta ve sünnette meleklerin vazifelerine dair ayrıntılı olarak, tafsilatlı olarak bize bildirilen şeylere bazı örneklerdir. Maksud, istenilen şey, bunlarla alakalı ayrıntılı bilgi arttıkça, iman etmemiz gereken şeyler de artar. Bunlardan bildiklerimize, bildiğimiz ile, bilmediklerimize de icmalen iman etmek Meleklere imanın dördüncü mertebesidir. Kulasa olarak diyelim ki, usulül imanın ikincisi, meleklere iman etmektir. Meleklere iman etmekte şu dört mertebeye iman etme ile gerçekleşir. Birincisi, onların varlıklarına inanmak. İkincisi, isimlerini bildiklerimize isimleriyle bilmediklerimize icmalen inanmak. İman etmek. Üçüncüsü, vasıflarını, özelliklerini bildiklerimize, bize bildirilenlere bildirildiği şekliyle, bilmediklerimize de icmalen iman etmek. Dördüncüsü de, onların amellerinden, vazifelerinden bize bildirilenlere bildirildiği şekliyle, bilmediklerimize de icmalen iman etmektir. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ilek.